Auzubillahi <gülüyor> minash Çok muhterem izleyendirim. Saygı değer dinleyenlerin Bu akşam Hepinizin evinde Misafir oluyoruz Vaktin müsaadesi Nispetinde inşallah Bazı şeylerden bahsedeceğiz Özellikle Mevzumuz Allah katında insanın konumu ve haddi ve diğer itikadi konulardan inşallah bahsedeceğiz. <gülüyor> Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şu kainatı yarattı. Şu kainatın içinde dünyamızı yarattı. Bu dünyada önce cemadatı, daha sonra nebatatı, daha sonra hayvanatı ve en sonunda ekmeli mahluk olan ve Cenab-ı Hakk'ın kendisine halife addettiği insan varlığını yarattı. Tabi varlığımızdan haberimiz yoktu. Bizim hiçbir katkımız olmadan hatta duamız dahi olmadan Mevla bizi yarattı. Dikkat edersek, Cenab-ı Mevla'nın yarattığı hayvanata bakarsak, bunları standart, standart yarattı. Bunlar, Cenab-ı Mevla tarafından kendilerine vaaz edilen, konulan Fitrat üzerine yaşarlar. Bunlarda tekamül yoktur. Bundan 10.000 sene önce arı bal yapardı, bugün de aynı şeyi yapar. Bundan binlerce son sene önce örümcek böceği örümcek ağını kurardı, bugün de aynı. Her hayvan içinde mevcut olan Fıtrat, bugünün deyimiyle, içgüdüyle yaşarlar. Hiçbir hayvanda akıl yoktur ve natika yoktur. İnsandan başka düşünebilen, konuşabilen ve natika sahibi, akıl sahibi başka bir mahluk yoktur. İnsan diğer canlılardan çok ama çok farklı yaratılmıştır. Bu böyle olmakla beraber Cenab-ı Mevla bu işi iyi kavrayabilmemiz için bazı hayvanlara zerk ettiği o fitrata baktığımız zaman hayretler içinde kalabiliyoruz. Mesela bir arı bal yapar. İnsan bugüne kadar teknolojide bir seviyeye gelmiştir. Ne bugüne kadar geldiği teknolojiyle ne bundan sonra geleceği teknolojiyle asla arının yaptığı balı yapamaz. E, bu demek değil ki insan arıdan daha acizdir asla. İnsan ve arı arasında... Mukayese edilmeyecek kadar büyük bir fark var. İnsan ekbeli mahluktur çünkü. Fakat Cenab-ı Mevla bize bir şeyler gösteriyor. Bakınız diyor, bir arı bal yapıyor. Hiç kimse tarafından kendisine öğretilmeden. Kovandaki peteklerin gözelerinden çıktığı anda, mazesi 21 gün gibi kısa bir gün. Çıktığı anda bal yapma sanatı ile çıkar. Bal yapar. Kovanından çıkıp arkasına bakmadan direkt araziye çıkar. 5 kilometre, 3 kilometre mesafelere gider. Çiçeklerden bal toplar, polen toplar ve getirir. Ne giderken Acaba aynı yere dönebilecek miyim diye endişesi vardır. Ne de dönerken yol şaşırması vardır. Gider, gelir. Hatta kovanın beş tane deliği varsa arının işlemesi için hangi delikten çıktıysa aynı delikten geri girer. Bu ne kabiliyet? Arı doğduğu anda yani peteğin gözesinden çıktığı anda bu marifetle çıkar. O saniyede hemen beklemeden direk çiçek toplamaya, bal toplamaya çıkar. Tabii bunların marifetini uzatmakla vaktinizi almayacağım. Ama bir yere gelmek istiyorum. İnsan bunu yapamaz. İnsan bilmediği yere gitse tarifsiz geri gelemez. Halbuki akıllıdır, konuşan zeka sahibidir. Bundan ne anlıyoruz? Cenab-ı Mevla hayvanlara verdiği içgüdüyü, fıtratı insanlara aynı ölçüde vermemiştir. Onun içindir ki Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de bu arının marifetini beyan etmek üzere bunu vah ile tabir ediyor. Ve evha Rabbuke ilen nahl Senin Rabbin arıya vahyetti diyor. Vahyetti. Ya arı peygam peygamber değil ki. Yani arının İçinde bir kabiliyet, bir sıtrat koydu. Ne dedi ona? En ittak iziminel Dağlardan kendinize ev edinin bu kabiliyetle yarattı. Ve mene ağaçlardan, ağaç kovuklarından ve mima yarışun. Bir de insanların sizin için hazırlayıp. Ağaca çektikleri, koydukları kovanlardan kendinize ev edinin. Sonra yine vahyettik, sunme sonra da külü, yeyin. Min külli semerat. Her çeşit çiçekten toplayın. Fesluki subule rabbik. Arya dedik ki Rabbinizin size tayin ettiği yoldan gidin. Allah'ın tayin ettiği yolu şaşırmayın. Arılar buna uyuyor. Ama arı buna Allah'ın emri olduğu için değil. Allah Celle Celalu bu kabiliyeti içine koyduğu için. Yani arı bu Allah'ın kendisine tayin etmiş olduğu yoldan gitmesiyle mecur olmaz. Çünkü hayvandır, akıl sahibi değildir. Evet. zulüla, yani emre munkad olduğunuz halde, böyle dediğim gibi hareket edin diye vahyettik diyor. Ederse ne olur? Ki ediyor hiçbir arı, Cenab-ı Mevla'nın tayin ettiği yolu şaşırmadan gidiyor. Tarih tepeden tepeye geçerken asla düz geçmez. Yokuş aşağı iner, rampa yukarı çıkar. Ve giderken düz gitmez, zikzak yapar gider. Niye? Allah'ın emri. Fesluki subule rabbiki. Rabbinin yolundan, Rabbin sana hangi yoldan git dediyse o yoldan git dediği için. Ha o fermandan haberi yok. Ama fitrat olarak öyle yapar. Öyle yaptığı için yahrucu min butuniha şerabun karnından kursağından bir bal çıkar ki muhtelifen elvanu renkleri muhtelif. Fihi şifa lin nas hem gıda hem şifa bütün insanlara şifa. Peşinde Cenab-ı Allah diyor inne fi zalikale ayeten Bütün bunlarda Düşünen insanlar için büyük bir ibret vardır. Bir kere şöyle bir ibret var. Allah bize diyor ki ey kullarım ben bal imal edip size bal yedirmem için dönümlerce arazi üzerine fabrika kurmama gerek yok. Buna muhtaç değilim. Sinek kadar bir arının kursağında bunu imal ederim. E. Ben ise sizi akıl sahibi olarak yarattım. Bir yapın bu balı da göreyim sizi, yapamayız. Belki bir şeyler yaparsın ama şekerle, şu ile bu ile karıştırırsın. Sen bal desen bile o hakikatta ya reçeldir veya pekmezdir. Arının balını yapamazsın. Ha, burada hem insana acziyetini bildiriyor ama bir yanda akıldan vareste olarak yaratılmış olan arı bunu yapıyorsa Cenab-ı Hak yapıyor. Burada Cenab-ı Mevla'yı tevhid etmek lazım. Harfiyen arı Allah'ın tayin ettiği yoldan fitrat icabı gittiği için arı'dan bal çıkıyor. Eğer Cenab-ı Hakk'ın insanlara ve وَاَنَّهَا سِرَاتِ مُسْتَقِيمَا Fettebi'uhu emri fermanine insan da uysa o insan da ne olur? Ondan bal çıkar. Ondan merhamet doğar. Ondan ahlak-ı hasene doğar. Terörist olmaz. Ama ayet ne diyor? Ve ennehaza şu benim size gönderdiğim, şu benim size inzal ettiğim ayetler var ya, evet sırat benim yolum. Benim olduğu için de noksanlıklardan münezzeh kemalat ile muttasıftır. Sizin çizeceğiniz, tayin edeceğiniz, konuşup karar vereceğiniz, tanzim edeceğiniz nizam ve nizamlarda doğrusu olabileceği gibi yanlışı doğrusundan fazla olur. Neden? Evet, sizi ekmeli mahluk olarak yarattım. Akıl sahibi olarak yarattım ama bu akıl size ne için verildiğini bilmeniz lazım. Beni tanıyabilmeniz için, beni tevhid etmek için, ubudiyet makamınızı bilmeniz için uluhiyet makamı olan yüce makamimi de onun da sırrına ermeniz için bunları verdim diyor yüce Allah İşte bu benim yolum olduğu için noksanlıktan münezzehtir neden Allah'ın kelami noksanlıktan münezzeh kemalat ile muttasiftir çünkü Allah'ın kelamı ke Allah'ın sıfatından, ilim ve kelam sıfatından doğmuştur. Kur'an-ı Azimuşşan, İslamiyet, Şer'i Şerif, Menşe'i ve Menbe'i yüce Allah'ımızın ilim ve kelam sıfatıdır. Allah'ın ilminde noksanlık olur mu? Allah'ın kelaminde noksanlık olur mu? eksiklik olur mu Es saiz billah Kul kanal bahr midaden kelimat rabbi lenfida al bahr qabla an tanfada kelimat rabbi ve lev jina bi mislihi madada Lev kanal bahr midaden eğer şu denizler mürekkep olsa li rabbi Rabbinin kelamını İzah için, mürekeb olarak o mürekbden kalemler yazacak olsa, le nefidel bahr o denizler biter. Kebler entenfede kelimatur Rabbi Rabbimin kelimeleri bitmeden deniz biter. Vel evcina bi mislihi mededa aynı. Okyanuslar gibi denizi getirsek o da biter. Şimdi imanı kıt veya zayıf olan insanlar der ki ya bunda mubalağa mı var haşa. Velev cinab-ı mislihime mededayi cenab-ı Mevla velev cinab-ı mislihime binlerce desa yine biter. Allah Allah böyle şey olur mu? Ya sonsuzla Sonu gelen bir şey kıyas edilir mi? Kelamullah ki sonsuzdur. İlmullah sonsuzdur. Allah'ın ilmi de sonsuz, Kelami de sonsuz, Gudreti de sonsuz, iradesi de sonsuz, Tekvini de sonsuz, Bütün sıfatları sonsuzdur. Sonsuz olan bir şeye ölçü koyulmaz ki. Ama iki kez dedi, Başka bir ayette de, Yedi tane getirsek yine biter diye diyor da, Evet. Ama bazıları çıkıyor, diyor ki Allah'ın ilmi namutanahi değil. Çünkü geleceği bilmez. Yani insan bunları söylerken haya eder ya. Allah geleceği bilmez demek, Cenab-ı Mevla'ya cehalet isnat etmek demektir. Bilmemenin manası ne? cehl. Şunu birbirine karıştırmamak lazım. Cenab-ı Mevla'da hayat, ilim, besler, kudret, irade, kelam, tekvin sıfatları vardır. Bu sıfatlarla Allah'tır. Cenab-ı Mevla sonsuz olduğu gibi, mekandan müneze olduğu gibi, bu sıfatlarda kemalat ile muttesif, nekaisten münezehtir. Öyleyse, sen bu sıfatların hangisine eksiklik bulursun? Aynı sıfatları Cenab-ı Allah Celle Celaluhu bize de verdi. Bizde de hayat, ilim, semi, beser, kudret, irade, kelam, tekvin sıfatları var. Ama sen kendi sıfatlarını Allah'ın sıfatıyla karıştırma. Allah sana bu sıfatları verdi ki onu tanıyasın, ona kulluk edesin diye. Hem, Sende bu kemal sıfatlar var olduğu gibi bunların ziddi olan noksan sıfatlar da var sende. Nedir o? Hayat sıfatının ziddi mevt. Ölmeyen insan var mı? Ya. İlim sıfatının ziddi cehl. İnsanın bildiği mi fazla bilmediği mi fazla? İmam-ı Azam Efendimiz rahimehullah Şurası da vaaz edersen koca iman, derya gibi ilmim var, ne kadar şey biliyorsun, senin bilmediğin şey yok diye iltifatta bulunanlara dedi ki, ben bildiklerimi basamak yaptım, buraya kadar çıktım, bilmediklerimi basamak yapsam arşa çıkarım. Evet, her insanın bildiği bilmediğinden çok azdır. Ama Allah'ı bilenler her şeyi biliyor demektir. Allah Celle Celaluhu beni tanıdın mı? Marifetullah sırrına erdin mi? Her şeyi bildin demektir. Allah bizi bilenlerden eylesin. Marifetullah sırrına erenlerden eylesin. Evet. İlim var mı bizde var ama cehil var. İrade var mı bizde var ama ikrah da var. Her murad ettiğimiz yapabiliyor muyuz? Yapamayız. Kudret var mı bizde? Elbette ki var. Bir şeyler yapıyoruz işte. Ama kudretin ziddi acziyet de var değil mi? Ama Cenab-ı Mevla'da sadece kemal olanlar var. Noksanlıktan münezzettir. Hayat var, ilim var, semî var, beser var, kudret var, irade var, kelam var, tekvim var ama mevt yok. Cehl yok. Evet. Evet. İkrah yok. Evet. Sükut veya afet. Yani konuşmamak, ifade etmemek yok veya ifade edememek yok. Evet. Tekvin var, ademi tekvin yok. Evet. Bu tabii fiili sıfat olmakla beraber Cenab-ı Mevla'nın yine ezeli sıfatıdır. Tekvin sıfatıyla muttesif olması için mükevvenatın var olması, ezelde var olması şart değildir. Tekvin var olur. Tekvin sıfatı mükevvene taalluk ettiği zaman mükevvenatta var olur. İrade sıfatıyla tabii. Neyse. Şimdi muhterem izleyenlerim, dikkat ederseniz ben ayetleri maalen okumak istemiyorum. Neden? Ve bütün kardeşlerime de tavsiye ediyorum. Ayeti okuyun, sonra da yorumunu yapın. Çünkü milleti meala alıştırmayalım. Evet. Çünkü Cenab-ı Mevla'nın kelami, Allah kelami olduğu gibi, manası Allah kelami olduğu gibi, lefsi de Allah kelamidir. Yani Cenabı Mevla kendi kelamiyle bir şey ifade edeceği zaman onu şu şu lefislerle ifade et diye o da vahidir. Sadece Cenabı Hakk'ın kelaminin manası vahiy değil. Elfazı da vahidir ki ondan dolayıdır ki mucizedir. Ve inkuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mislihi wa du'a shuhada'ikum min dunillahi inkuntum sadiqin Eğer siz şüphedeyseniz şu Kur'an-ı Azim'i Allah kelamı midir diye Evet Eğer şüphe ediyorsanız Tetu bir suretimim misli, Kur'an'ın misinde bir sure getirin bakalım. Hepsi değil, bir sure, bir sure. Ve duşu eda Şairlerinizi şu arayı bulagayı ne kadar varsa çağırın, yardım etsinler size. Evet. Ve inlem tefalu ve tefalu. Eğer bunu yapam yapamayacaksanız ve yap yapmayacaksanız ve yapamayacaksanız ki yapamazsınız, mümkün değil. O zaman fettequn <gülüyor> kafirin. Kafirler için hazırlanan azaptan ittika edin diyor. Evet. Muhterem müminler Cenab-ı Hak Celle Celaluhu insanın konumunu dedik. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu insanı yaratmadan önce meleklere şunu söyledi. Ve iz gâle Rabbuke lil melâiketi inni câilun fil ardı helife. Bir zamanlar senin Rabbin meleklere dedi ki ben yeryüzünde kendime bir helife yaratacağım. Helife. <gülüyor> <gülüyor> Konumumuzu bilelim. Biz helifeyiz. Asil değiliz. Biz Allah'ın indirdiğiyle hükmederiz. Allah'ın indirdiğine alternatif aramaya selahiyetimiz yoktur. Bunu iyi kavrayalım. Ancak Allah'ın indirdiğiyle hükmederiz. İnsanların uydurduğu din olamaz. Allah'ın indirdiği dindir. Evet, ama maalesef tarihe baktığımız zamanda insanların bazıları kendilerini Allah'a alternatif görmüşler. Mesela bunlardan bir tanesi Firavun. Ne dedi? En Rab bu kumul en yüce Rabbiniz benim, benden yücesi yok dedi. Halbuki Firavun da Allah'ın kulu. Allah yaratmış. Bunu hangi manada dedi diye acaba düşünüyoruz? Firavun, en yüce Rabbinizim derken beni İsrail'e, Ey beni İsrail, sizi yoktan var eden benim, size rizik veren benim, sizi yaşatan benim, bu manada mi ene rabbukumul ala dedi. Asla bu manada demedi. Çünkü bu manada diyecek kadar ne Firavun ahmaktır, ne de Beni İsrail bu manada söylediği halde ona inanacak kadar geri zekalıdır. Derler ki adama bizi sen yarattın anladık da, dedelerimiz zamanında sen yoktun onları kim yarattı? E peki hangi manada bunu dedi? Şu manada. Ey beni İsrail. Siz Musa'ya göre değil. Musa'ya indirilen Tevrat'a göre değil. Ya benim istediğim gibi benim koyduğum kurallara göre yaşayacaksınız. Benim koyduğum beşeri kurallar var ya ha onu yapmakla mükellefsiniz. Siz Tevrat'ı bırakın, Musa'yı bırakın demiştir. İşte bunu demesi, bunu söylemesi, kendini Cenab-ı Allah'a alternatif görmesi demektir. Çünkü Allah'ın sahasına girdi. Kendisiyle, kendi yetkisi dahilinde olmayan bir sahaya girdi. Ve neticesi ne oldu? İleride göreceğiz inşallah. Peki Füravun öyle dedi. Ebu Cehil keza o da Cenab-ı Mevla'nın varlığını inkar etmedi. Ayeti Celil'e de beyan ediliyor. Ve le inser tevman halakas simavati vel arda le yekulun Yerleri gökleri kim yarattı diye sorduğun zaman derler ki Allah yarattı. Allah yarattı derler. Yani yerleri gökleri yaradan Allah'tır. Kabul ediyor. Lat ve Uzza'nın önünde kurban kesiyordu, secde ediyordu. Daha sonra da duaya çıkıyorlardı. El açıp Allah'a dua ediyorlardı. Evet. Evet. Vamayu billahi illa iman ediyorlardı ama şirk içinde iman bu iman geçerli değil. Şimdi Musa Aleyhisselam tevrat'a göre yaşayamazsınız benim kurallarıma göre yaşayacaksınız dediği için firavundur değil mi? Şimdi Kur'an ahlakını bırakın. Kur'an'ın, dinin kurallarını bırakın. Zamanın kurallarına göre yaşayalım. Ama iyi ama kötü, ne olursa olsun. İnsandan üstün bir şey yok. İnsanların hoş gördüğü kurallara göre yaşayalım demek bu söz, Firavun'un dediği sözden farkı var mıdır bilmiyorum. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu şu ahir zamanın fitnesinde iman üzerine oynanan fitne fitnesinden bizleri muhafaza eylesin. Evet. Zamanın fitnesi çok büyük. Cenabı Allah uyarıyor. Vettequ fitneten la tusibanna allazina zalemu minkum hassa. Öyle bir fitneden sakının ki bu fitne sadece sizlerden Zalim olanlara, o fitneyi yaşayan ve yaşatanlara cezası isabet etmeyecek. Hepinize isabet edecek. Kanaatimce bu zamanda bu fitne, tevhid üzerine oynanan, tevhidi ihlal eden, ehli i sünnet üzerine oynanan ve ehli sünnet akidesini ihlal eden bir takım akımlardır. Bu fitne çok ama çok büyük bir fitnedir. Bazısı çıkıyor diyor ki Cenab-ı Mevla'nın Kur'an'ında var olan ayetlerin ahkamla alakası olan, alakalı olan ayetler ki dinimiz itikat ibadet ahlak muamelat ukubat ve hadlerden ibarettir. Bu saydiğim şeylerin hepsi de Kur'an'da mevcuttur. Kur'an'da mevcut olan ve beşeriyetin saadetini tekefül eden Hazreti Kur'an'a rağmen bunlar taizseldir. Zamanımızda bunların geçerliliği yoktur demek olur mu? Adam diyor ki bu Kur'an'ı inkar etmiyor ki bu Allah kelamıdır diyor. Evet Allah kelamıdır demek yetmez ki Allah kelamidir ve en güzelidir. Bir itikat noktasında şunu söyleyelim. Bir insan dese ki şu Kur'an-ı Azim Allah kelamidir ve çok güzeldir. Ama bunun yanında ona mugayir olan başka bir şey de güzeldir dese ne olur bu? Dupedus şirk olur. Ya ne diyecek? Tek güzel olan budur. Başka güzel yoktur. En güzel olan budur. Başka güzel yoktur. Neden? Çünkü Cenab-ı Allah beşeriyetin saadetini, mutluluğunu dininde ve kitabinde ve göndermiş olduğu fermanda ihraz etmiştir. Evet, muhterem müminler, aziz kardeşlerin iki tane kötü tehlike var. Bir, tarihselciler. Bir de Kur'an-ı Azimuşşan'da zikri geçen kıssalere sembolik, temsili hakikati yoktur gibi büyük bir cület. Bu insanlar ne kadar cesaretlidir, hayret ediyor. Bu nasıl bir cesaret? Allah'ın kelamı ile oynamak. Sen nerede okudun ki bu engin ilme sahipsin? Bu İmam-ı bunu bilemedi. İmam-i Şafii'ler, i̇mam Gazali'ler günümüze gelene kadar nice iyi. Ulema bunu bilemedi, sen bunu tespit et. Yoksa sana ayrı bir vahiy mi geliyor, yoksa istidrac mı geliyor? Bunu anlamak lazım. Çok büyük bir tehlike. Yani ahirete inanan, dünyada yaptığının karşılığını ahirette mutlaka cezasını göreceğine inanan, İnsan böyle cesur ve cüretkar olamaz. Asla. Sen nasıl dersin ki bunlar tarihsel? Mesela, misal olarak arz edeyim. Kur'an-ı Azimuşşan'da <gülüyor> ayet Hürrimet aleykum unnahatukum Size anneleriniz haram kılındı. Nesi haram? Yani mahreminizdir, onunla evlenemezsiniz. Ve benatüküm kızlarınız da keza haram. Ve ahlatüküm kız kardeşleriniz. Ve ammatüküm halalarınız. Ve halatüküm teyzeleriniz. Ve benatul ah. erkek kardeşinin kızı yen. Ne kadar önemli ki Cenab-ı Allah? Ve benatul eh dedikten sonra ve benatul uh demeye neredeyse gerek yok gibi bir şey. Niye? Erkeğin, Erkek kardeşinin kızı yeğen olur da kız kardeşinin kızı yeğen olmaz mı? Ama önemine bina. Bakın namaz hakkında, zekat hakkında, hac hakkındaki ayetler oldukça mücmel. Ve Peygamberimiz Vesselam'ın hadisleri, sünnetleri onu tefsir ediyor. Ama buraya bakalım. Ayrı ayrı. Miras hukuku da keza. Tek tek tek kime ne düşer hepsini söylüyor. Niçin? Mal can yongasıdır. Yanlışlık yaparlar diye. Onu sünnete bırakmıyor neredeyse. Evet. Her şeyi mufassalen beyan ediyor Cenab-ı Allah. Burada da öyle. Kız kardeşinizin kızları. Dedikten sonra buraya kadar tamam. Tarihsel değil. Kabul ediyor. Ve, Ve ummehatukum lâti erzânekum Size süt veren anneleriniz da size haramdır. Bu diyor tarihsel diyor, adete günadır diyor. Vay. Evet. Bakınız burada Cenab-ı Mevla ne kadar ihtiman gösteriyor. lati erzânekum diyebilirdi. Ama bir şey diyor orada dikkat edin. Ve ummehatukum Anneleriniz diyor. Annedir o anne. Süt annesi ama anne. Erzaneküm size süt veren anneleriniz ve ehavatukum min er sütten olan kız kardeşleriniz ve ummahatun nisaikum hanımlarınızın annesi, kayınvalide. Ve reba'ib ve reba'ibukumul lati Ve reba'ibukumul lati fi hujurikum. Evlerinizde bulunan hanımlarınızın başka kocadan olan kızları. Rebaib, Rebibe denir buna. Peki, Şimdi bazı sedalar duyuyoruz. Aynı evde olursa haramdır. Başka bir evde olursa haram değildir diyecek kadar... Sadece imandan değil, da mahrum olan insanlar vardır. Çünkü akıllı adam bunu demez. Yani evinizde, yani bitişik dairede ise helal, kendi dairenden ise helal. Bu ne kadar saçma bir şey ya. Dine bu kadar saçmalığı yakıştırmak dine hakarettir ya. Böyle şey olur mu? Onu niye diyor Allah Celle fi fî hücûrikum? Düşün ki ey kul, onu sen başkasından olma kız diye sakin ha, onu e, helal zannetme, niye? Baksana evinde bulunduruyorsun onu. Haram olsa evinde bulunabilir miydi? Ne kadar sana yakın ki kendi kızın gibi evinde tutuyorsun onu, o manadadır o. Yoksa fi hücülüküm kayıt koy, efendim, hücrende olmayan tamam. Allah şerlerinden korusun bizi, onlara da hidayet versin. Biz düşman değiliz onlara ama Allah hidayet versin. Min nisâ ikimullâti <gülüyor> dekaltum bihinne duhul ettiğiniz beraber olduğunuz hanımlardan olan kızlar. Tabii sizden, senden olursa zaten kızındır. Ayrı bir şey. Önemle yukarıda zaten ve benâ tüküm söyledi. Onu demeye gerek yok. Ya hücrenizde bulunuyor. Bak dikkat edin. Ne kadar yakınındır ki hücrende bulunuyorsun. Sakın ha başka kocadan olmuş diye e, düşünüp da onu helal görme. Tembihatini yapıyor. Sen bunu niye anlamıyorsun? Evet, insan niyeti kötü olunca feraseti kaybolur. Anlama kabiliyeti de kaybolur. Allah onlardan eylemesin bizi. Nasıl olur da hurr aleyküm, ve ve ve ve ve ve bunlar günümüzde geçerli ama ve ve bunlar ise tarihsel o zamanın orfi ve adeti. Ya Allah orfe adete uygun Kur'an gönderseydi diri diri ki çocuklarınızı toprağa gömün diye gönderirdi. Öyle bir ayet gönderdim mi? Allah onların o kötü adetini kaldırmak için Kur'an'ı Sen bunu bu şekilde nasıl izah edersin? Sonra Kur'an'ı niye gönderdi? Onu kendisi beyan ediyor. Üstad Zibil'de. İnna enzelna ileykel kitab Habibim biz sana kitabı gönderdik. Ne için? Ne ile bil hak hak ile. Hak olur başka olmaz niye? Hak'tan doğan hak olur. Mükemmelden mükemmel doğar. Noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah'tan noksan sıfatlardan münezzeh olan kitap ve nizam doğar. İşte Kur'an bu. Kur'an'ın getirdiği nizam bu. İslam nizamı bu. Şer'i şerif budur. Ne için? Lam-i ta'lil. bilir. lam <gülüyor> ta'lil. Ne için? Li beynen naz insanların arasında hükmedesin diye ne ile bima erakallah Allah'ın sana gösterdiği anlattığı Kur'anla evet pek fela tekülil kahinin axslima devam ediyor demek ki Kur'anın gönderiliş gayesi bu. Şimdi Kur'an-ı Azim'u Şan'da bazı ayetler var. Onlar için de e, tarihsel diyorlar tabii. Bazı ayetler için işte e, ibadetle alakalı ayetler tamam. Muamelatla alakalı olan ayetler tarihsel. Ukubatla alakalı olan Ayetler tarifsel, hatlerle alakalı olanlar tarifsel. Ya böyle olduğunu sana kim vahyetti? Veya bu ayetleri kim neshetti? Allah mı? Kime vahyederek neshetti? Ahir zaman nebisi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelen bir peygamberin varlığına mı inanıyorsun? Bir zamanlar Kur'an-ı şundan 235 ayet çıkarılırsa gerisi kabul edilir diyenleri takbih ediyordunuz, lanetliyordunuz. Bugün siz hocayım diyenler bu duruma düştünüz. Böyle şey olur mu? Evet. Cenab-ı Mevla'nın ahkamine, fermanine alternatif arayanlar tarihte hep husrana uğramışlar muhteremler. Bakınız, ilk bu cüreti gösteren kim? Hazreti Adem Aleyhisselam'ın oğlu Kabil. Adem Aleyhisselam'dan laf açılmışken bir şey daha söyleyeyim. Geçen televizyonda baktım. İki tane ilahiyatçı çıkmış. Biri diğeri de soru soruyor. Hocam, Adem Aleyhisselam Kur'an'a göre peygamber değil değil mi? Evet. Kur'an'a göre Adem Aleyhisselam peygamberi değil diyor. Ya az önce okudum ayet. Ne diyor? Ve izgâle bu kelil melaiketini cahilun fil erdi halife. Bir zamanlar sana, biz meleklere dedik ki, yeryüzünde bir halife yaratacağım. Kalu etecalû fîhâ men yusudu fîhâ ve yaslikudu dima. Ya kana akıtecek olan, fesat çıkaracak olan bir kavun mu yaratacaksın ya Rabbi? Ama meleklerin suali itiraz için değil. Hikmetini öğrenmek için. Hikmetini öğrenmek için sual sorulabilir. Ama itiraz için olmaz. İtiraz için itiraz eden işte iblis daha önce mümin iken kafir oldu. Evet. Biz seni takdis ediyoruz. Biz seni tesbih ediyoruz. 90 sıfatlardan tenzih, kemal sıfatlarla tavsif ediyoruz. Böyle kullarınız olarak biz varız. Böyle bir kavim yaratmayan neden, hem de halife, tabi melekleri de kıskandırır eğer melekler günah işleyen varlıklar olsa. Ama onlar hakkında Allah buyuruyor. La yasunallahü mâ ve yeferûne mâ yumerun. Onlar asıl olmazlar. Onun için kıskanmak da kıskanmazlar. Ama kıskandırıcı bir şey. Allah'a Cinlerden sonra, meleklerden sonra kendisine vekil, helife, Allah'ın göndereceği ahkami yeryüzünde tatbik edecek olan bir varlık yaratıyor. Helife. Ama helife olarak yaratılmışken ben helife değil asilim diye asaletini ilan edenler var yani ben aklım var mantığım var yani Allah'ı dinlemeye mecbur muyum diyenler var. Böyle firavunlar geçti işte az önce firavundan bahsettik. Enere bu kümule ala diyor. Evet. Ve <gülüyor> allame Adem el esma kullaha. Sonra aradı onu diyor. gidiyor. Allah Adem'e bütün isimleri öğretti. Peki Adem peygamber değil de nasıl öğretti? Vahyetti. E peygamber zaten vahye e, mazhar olan bir varlıktır. Evet. O reddi ondan sonra sunna arada olan melekati adeta meleklerle halifesi olan Adem Aleyhisselam arasında bir ilim yarışı ilim yarışı yaptı. Yaptırdı ya. Netice uzatmayalım. Feqale embiyun bi esmai haula. Şunların isimlerini bana haber verin bakalım. İn küntün sadikin, siz tesbih elisiniz, gece gündüz ibadet ediyorsunuz, ilimde faiksiniz. Öyleyse, hadi bakayım bu eşyaların isimlerini söyleyin. Hatta tefsirlerde diyor ki, ekmek teknesinin, kepçenin bile ismini öğretmiş Allah Celle Celaluhu Evet, işte bu öğreti nedir? Vahidir. Adem Aleyhisselam'ın peygamber olduğunu gösteriyor. Kalu <gülüyor> subhaneke la ilmelena. Allah'ım seni bir kere daha tesbih eder, tenzih ederiz. Bizde ilim yok ki. Biz bilmeyiz ki. Ancak ne bildirdiysen onu biliyoruz. Ya Rabbi. Adeta tövbe eder gibi bir cümle kullandılar. O zaman Allah buyurdu. Ya Adem. Enbi'hum bi esmaihim. Hadi bakalım. O isimleri meleklere anlat. Ferem ne zaman ki meleklere o isimleri söyledi, haber verdi kâle. Allah dedi ki onlara. itiraz ediyordunuz öyle mi? Yani hikmetini soruyordunuz. Elem ekulleküm ben size demedim ki inni alemu gaybes semavati Göklerin ve yerin gıybini bilirim. Tabi, Geleceği bilmez diyenler duysun, göklerin ve yerin gıybini bilirim. Ve Gizlediğinizi de, açıya koyduğunuzu da hepsini biliyorum dedi. İşte burada Adem Aleyhisselam'ın peygamber olduğunda şek ve şüphe yok. Ve zaten Adem Aleyhisselam peygamber olarak gönderilmesi zarureti var. Neden? Yüce Allah ne diyor? Eyhsebül insan en yutreç suda. İnsan öyle başıboş bırakılacağını mı zannediyor? Adem Aleyhisselam'ı peygamber olarak göndermesi Allah Adem Aleyhisselam başıboş bıraktı demektir. Nereye göre amel edecek? Ne yapacak? Neyi yapacak? Neyi terk edecek, değil mi? E, onun için ne yapmıştır? Peygamber olarak göndermiştir. Dikkat edersek bakınız ilk insan Adem Aleyhisselam İlk peygamber yine Adem Aleyhisselam. Yani bu bize bir mesaj vermiyor mu? Neden ilk insan Adem? ilk peygamber de Adem. Çünkü peygambersiz olmaz. İnsanlık için peygamberlik daha doğrusu vahiy, daha doğrusu Cenab-ı Mevla'nın talimati olmazsa olmaz şartlardandır. Daha doğrusu halifetullah olmak ancak bununla kayımdır. Allah onun için verdi peygamber olarak gönderdi işte Cenab-ı Hak ilk insanı peygamber yaptı kime peygamber gönderdi kim var Adem var Habba var ya iki kişiye peygamber mi lazım e tabi lazım o iki kişiyi amel etmeyecek mi neyi yapacak neyi yapmayacak kendilerinden doğacak olan çocukların hangisi hangisiyle evleneceğine kim karar verecek bu beşerin haddi değil ki Beşer karar verirse ise süt kardeşini almaya da karar verir. Süt kardeşi esas kardeşlik gibi değil. Evet. Bazısı da daha ileri gider süt kardeşi, yoğurt kardeşi gibi alay etmeye de başlar. Allah'ın ayeti ya. Huru meda iniyorsun. Aynı sayfadaki devamındaki ayeti kabul etmiyorsun. Asra göre dur diyorsun. Allah kelamıdır ona itirazım yok. Ya, i̇tiraz olunmasa ne olur? Yani geçerliliğini, isabetliliğini kabul etmedikten sonra itiraz etsen, etmesen ne olur? Ve daha sonra kabil, Adem Aleyhisselam'a gönderilen on sahife, Adem Aleyhisselam'a yapılan vahyi, Adem Aleyhisselam'a gönderilen nizam-ı ilahi, Adem Aleyhisselam'a gönderilen şer'i şerif, şer Allah'ın indirdiği, Adem'in ve Havva'nın uydurduğu değil, Allah'ın indirdiği, ona teslim. Ve, ne dedi? İşte bu on sahife de var olan ahkamla amel edeceksiniz. On sahifedeki ahkam şu, aynı batından doğan iki çocuk, ikiz doğururdu Havva anamız, birbirini alamaz. Ama birinci batından doğan, Erkek, ikinci batından doğan kızla evlenebilir. Kaide bu. Kaideyi koyan kim? Allah Celle Celaluhu. Koydu Allah kaideyi. Şimdi Kabil ilk başkaldıran bakınız, ilk başkaldıran Kabil. Halbuki aynı anadan, aynı babadan. Biri Kabil, biri Habil. Habil'in dediklerine bakarsak, Kabil'in dediklerine bakarsak, Cenab-ı Mevla'nın indirdiğine tabi olanın ne kadar mükemmel insan olduğunu ama onun indirdiğine karşı koyanın da ne berbat bir şaki olduğunu anlamak çok kolay olur. Habil diyor ki benimle doğanla ben evleneceğim. Habil diyor ki Cenab-ı Mevla hangisiyle evlenmemi caiz görüyorsa onunla evleneceğim. Ben mahremimle evlenmem diyor indirilene tabi. Kabil ise nefsi tarafından uydurulana tabi. Nefse tabi. Zaten Allah'a tabi olmayan nefsine tabi oluyor demek. Firavun da başka bir ilaha tabi olmadı ki zaten ben ilahim diyor. Nefsine tabi oldu. Nefsini ilah yaptı. Ve ne oldu? İşte ne olduğunu Kur'an-ı Kerim Vetlu aleyhim nebe ne ve ebnei Adem Ademin iki çocuğunun, iki erkek çocuğunun haberini anlat ey habibim diye yüce Allah peygamberimize bildiriyor. Ne faydası var da bildiriyor? Bu hisse. Bundan hisse almamız için. Yani uymayanların haline, uyanların haline bunu beğen için. Yoksa biz geriye gidip de Adem e kabiliyle habili ıslah edecek halimiz yok. Hisselerin mahiyeti bu. Sembolik dedikleri, temsili dedikleri, inkar ettikleri ikisseler bunlar. Yani Cenab-ı Mevla ciddiyetini haşa haşa ciddiyetini bozacak. Gayri ciddi olarak roman gibi beyan edecek. ya, Böyle şey olur mu? Kusura bakmayın biraz sinirlenebiliyorum da. ''Vettu aleyhim nebe ebney Adem'' ''Ademin iki oğlunun haberini oku anlat.'' İz, hani ya bir zaman karreba kurbanen. İkisi de birer kurban etti. Kabil de, habil de. Birer kurban edin bakalım. Hangisinin kurbanı kabul olursa o haklı. Adım Aleyhisselam biliyor hangisinin kabul olacak ama ilzam için, sustürmek için belki ikna ederim gibi ve kurban etmeyi emrediyor. فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَد۪يمَ وَلَمْ اِتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ Birinin kurbanı kabul edildi, diğerinin edilmedi. Yani Habil'in kurbanı kabul edildi, Habil'in kabul edildi, Kabil'in kabul edilmedi. O zaman Kâle le Görüyor musun teröristi? Elbette ve elbette seni öldüreceğim. Ben kitaba uymam. Ben Allah'ın indirdiğine uymam. Ben indirilene uymam. Ben ben nefsimin hoşlaştığı şekilde amel ederim diye Allah ile kendisi arasında perde çekti. Halbuki adamın çocuğu. Ve seni öldüreceğim diyor. Bak, mi ve tevkidnunile. Elbette ve elbette öldüreceğim. Kale dedi ki, innemâ yetegebbelullâh minelmuttakîn. Habil dedi ki, Allah kurbanı ancak Sakınanların kurbanını kabul eder. Onu dinleyenlerin kurbanını kabul eder. Onun fermanini, kuralini kabul edenlerin kurbanını kabul eder. Yani bizim kurbanlarımız da Allah'ın kurallarını kabul ederse kabul eder yani. Aksi takdirde hayvan kesmiş oluruz. Evet وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخِرِ Diğerinin kabul edilmesi o zaman ben öldüreceğim seni. Dedi. Evet. Ve devam ediyor Habil. لَيْنْ بَسَتَّ اِلَيَّ يَدَكَ لِتَكْتُلَنِي مَا اَنَ بِبَاسِتٍ يَدْيَ اِلَيْكَ لِيَكْتُلَكِ Eğer sen beni öldürmek için elini uzatsan bile ben seni öldürmeye elimi uzatmam. Şu fazileti görüyor musunuz? Yani Adem'le Havva'dan meydana gelen, yani bunun milliyetçilikle şöyle buyle dalakası yok ya, ikisi aynı baba, aynı ananın evladı bakınız. Dili ne diyor? Seni öldüreceğim diyor. Sen niye Allah'ın kitabine uyuyorsun? Ben kitaba uymam diyor. Bak kaç tane suç. Allah'ın kitabini reddediyor, Cenabı Allah'ı reddediyor, babasını reddediyor, kuralı reddediyor, Teröristle soyunuyor, diyor ki seni öldüreceğim. Neim basette ileye ki ileye yedeke litak ey kabil kardeşim sen beni öldürmek için elini uzatsam bile maene bir basetin yediye ileykeli öktülek ben seni öldürmek için elini bir uzatma bak vaz ediyor ona niye inni aqafullahı rabba alamin sen unuttun ama alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarın diyor. Görüyor musun? Şimdi ilk terörist kim oldu şimdi? Kabil. Peki Adem peygamber değildir diyen insana şimdi söylüyoruz. Adem peygamber değil ise, vahiy gelmediyse, insan öldürmenin günah olduğunu kim söyledi da? Kabil Habili öldürdüğü için kıyamete kadar insan öldürenlerin. Günahı onun defterine yazılacak. Kim dedi ona yani adam öldürmek haramdır diye. Veya şu yaptığın yanlıştır diye. Ve o tartışmada şeyde açık oturumda o ona diyor ki demek ki diyor peygamber değil değil mi diyor falan. O da öyle peygamber değil diyor. Fakat ne kadar cahil olduklarını bir şeyle anlatayım. O soran da ilahiyeti, cevap veren de ilahiyatçı, yazar, araştırmacı bir sürü vasfı var. Dedi hocam Adem ne demektir Adem? Adem. Dedi Adem yok demektir dedi. Yani Adem'le ademi karıştırıyor. Halbuki Adem hemze ile esmer, buğday renkli manasında bir kelimedir. Adem ise ayn ile Demek ki Arapça okumamış herhalde. Bir ayı biliyor, ayni bilmiyor yani adam. Ama hocayım diye soyundu. Çok laşkalaştı ya. Rastgele çıkıyor, bir şeyler söylüyor. Evet bunları söyleyebiliyor. Bizim talebelerden bir tanesi, komisyonda, imtihan komisyonunda üye, işte bir tane, İmam olmak için bir ilahiyat mezunu Sakina ilahiyati Tenkit ettiğimizi zannetmeyin Onlar hep bizimdir İmam hatipleri de bizimdir Yalnız buranın mufredatı düzeltilmeli Yetkililer Buna eğilsin Başbakanımız Cumhurbaşkanımız Bunlara eğilsinler Bunları düzelsinler Eğer bunlar düzelirse Kaliteli ulema çıkar Tabi hepsi böyle değil Bu kadar cahilli de olmaz tabi de Demek böyleleri de oluyor. İşte neyse oku dedi. Açtı Kur'an-ı Kerim'i. Elif, lam, ra orası rastladı. Elif, lam, ra diyecek yerde elr diyor. Şimdi böyle adam çıkıyor. Diyor ki adam peygamber değil. Haşa. Binlerce haşa. Ya bugüne kadar böyle bir şey hiç söylenmedi de sen bugün bunu söylemekle eline ne geçecek? Ama demek ki şeytan insanı rahat bırakmıyor. Bir şey söyle diyor. Ama Allah'a çok şükür. Milletimiz hakikaten dini konuda cahil desem hakaret olur da bilgisizdir yani. Ama iyiyen bunlara kanmıyor. Sen saçmalıyorsun diyor. Ben eskiden beri duydum. Adem peygamber diye diyor. Reddediyor. Evet. Şimdi burada Kabil'in dediğine bak. Habil'in dediğine bak. Sen beni öldürsen bile, bak, öldürmeye gelirken bile ben nefsi dafa ile bile seni öldürmem diyecek kadar faziletli. Bu fazileti ona veren ne? Allah'ın indirdiğine tabi olması. İşte, وَاَنَّهَا زَصْرَاتِ مُسْتَق۪يمَا فَتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُولَ Ayeti Cellesi, şu indirdiğim Kur'an doğrudur, benim yolumdur. Ona tabi olun, o patika yollarına subule, çok olan subule tabi olmayın. Efendim, ona tabi olursanız, gerçek yoldan sizi tefrikaya düşürür, berbat eder. Şimdi bütün e, terörün reçetesini anladık değil mi? Bak, habil ne diyorsa, ne kadar terörden uzaksa, işte onun o hale gelmesinin şeyi Babası Adem Aleyhisselam'a indirilene Allah'ın emru fermanine uyduğundan dolayı o fazilet ermiş. O biri de ben Allah'ın indirdiğini tanımam dediği için kardeşini öldürecek kadar bütün bu şeylerden sonra fakat caymadı yine öldürdü onu. Evet. Şimdi gelelim bu tarihselcilerin Durumuna bakalım. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Davud Aleyhisselam'a bir ferman buyurdu. Ya Davud inna ke halifeten. İkinci Adem denen, beşerin ikinci babası yani yok o Nuh Aleyhisselam'dır. Davud Aleyhisselam'a dedi ki ey Davut biz seni yeryüzünde halife yaptık. Bütün insanlar böyle zaten. Fahkum bainan nas. Ha ara fi an sabilillah. İnna ce'alnake halifeten fil ardi fahkum bainan nas bil hak. İnsanlara hak ile hükmet. Hak nedir? Ona gönderilen. Ve la hava. Nefsi havaya sakın uyma. Zaten uymayacağını Allah biliyor. Uyarsan fe yudilluke Evet. Ansebilillah. Allah'ın yolundan seni delalete düşür. Evet. İnnellezîne an ansebilillah lehum azabun şedid. Allah'ın yolundan delalete düşenler için şiddetli azap vardır diyor. Uyarıyor. Davud Aleyhisselam'a da böyle... Ayrıca ve men yuşakike'r resûle min huda Kendisine hidayet yolu beyan edildikten sonra peygambere kim muhalefet ederse bakınız burada Allah'ı da demiyor peygambere kim muhalefet ederse ve yeteb geyre sebe'il mukminin müminlerin yolunun geyresine uyarsa müminlerin yolu nedir kitabullah'tır Allah'ın kitabı Cenab-ı Mevla'nın nizamidir. Ne yaparız biz? نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ Evet. O arzu ettiğine biz onu kavuştururuz diyor. İşte sen Allah'ın yolundan caymak istersen Allah da sana o yolu verir. Bunların bu şekilde konuşmalarının hikmeti bu. Evet. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ Evet. Ama sonra ne olacak? Ve cehennem. Sonra da cehenneme atarızdır. Ve bir mesuf. Ne kötü yer. Ya sen Cenab-ı Kur'an'ini analiz edeceksin. Temyiz edeceksin. Bir alt mahkemenin hükmünü bir üst mahkeme temyiz ettiği gibi Allah'ın ahkamini sanki mümeyyizmişsin gibi temyiz edeceksin. Bazılarını kabul edeceksin, bazılarını reddedeceksin. Bunlar tarihseldir diyeceksin ama tabii milletimizi, hocalarımızı bundan tenzih ediyorum. Böyle bir şey dünyada vardır, dünyada var olan tek Türk tabii memleketimizde de olabilir. Onun için uyarıyoruz. Evet. Şimdi peygamberimizi sevmek yetmiyor bakınız Kur'an-ı Azim'uşşan bunu da beyan ediyor. Ebu Cehil'ler peygamberimizi bi'set'ten önce severlerdi. Ama bi'set'ten sonra düşman oldular. Ve hatta Ebu Cehil şöyle bir şey söyledi. Evet. Kadun alamu. Biz biliyoruz ki innehu la yahzunuke Allah diyor peygamberimize. Onların söyledikleri sözler seni üzüyor habibim. Üzülüyorsun biliyoruz. Ama bilma ki seni senin hakkında o sözleri söylüyorlar ha. Ya fe innahum la yekzibûneke. Onlar seni tekzip etmiyorlar. Ya ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون Onlar sana gönderilen ayetleri inkar ediyor. Onu tekzip ediyor, seni tekzip etmiyor. Ya Muhammed biz senin adil, durust olduğuna inanıyoruz ve seni seviyoruz. Şu biriset davasından, şu risalet davasından vazgeç seni başımıza tac yapalım, başımıza amir yapalım. Ne istiyorsan onu yapalım. Teklifini yaptılar. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Vallahi bir elime ayı, diğer elime güneşi verseniz ben bu davadan vazgeçmem. Eğer Peygamber Efendimiz sallallahu vesselam gelen din sadece ibadetten ibaret olsaydı Asla hicrete gerek yoktu. Peygamberimiz rahat ibadet edebilmek için hicret etmedi. Ya o Arafat'ta nazil olan ayetin müjdesinden nail olmak için. Neydi o müjde? El <gülüyor> yevme ekmeltu leküm dinekum ve etmemtu aleyküm nimeti ve radîtu lekümul islâme dînâ. Bugün dininizi ikmal ettim. İslam nimeti ki nimetlerin en yücesi bunu tamamladım ve din olarak sizin için İslam'a razı geldim. Allah'ın razı geldiği İslam'ın içerisinde ne var? İbadet var. Akimü sallaah ve atuz zekah bu var. O Allah'ın razı olduğu dinin içerisinde velillahi alennas, Haccül Beyt men istata sabila, hac var. Bunlar var. Ama yusikumullahü fi evladikum lizekeri mislu hazzil unseyni bu da var. Ya yani miras hukuku da var. Yani haddi kezif var. Haddi zina var, haddi şurp var, evet, haddi buhat var. İnne ma cazaul lazine Allah ve Resuluhu. O kimseler ki Allah ve Resulüne muharebe ediyorlar. Kim bunlar? Daha çıkıp insanları soyar, terör estürenler. Veya sayınafil erdi fesada, yeryüzünde fesat için koşarlar. Bunlar var ya, bunların cezasını Cenab-ı Allah tayin ediyor. En yukattelu evi sallabu evtukatta idim verjulum in hilaf. Bunlar eğer dağa çekip öldürmüşlerse, bunlar öldürülürler. Cezaları budur. Evet. Aşağıda başka cezaları da anlatıyor. Şimdi hocalardan bir tanesi çıkıyor diyor ki e, bu ayet diyor tarihseldir diyor. Bugün olmaz diyor. Bugün geçerli değil. Ya sen yaparsın yapmazsın, tatbik edersin etmesin. Ayrı bir şey. Ama bu Allah'ın ayetidir ve zamanla muvakkat değildir. Zamanla mukayyet olan şeyler var mesela. Şehrü Ramazan ellezunzile fil Kur'an. Mesela femen şeyde min cumhurafel yesummu kim aya şahid olursa oruç tutsun, tamam. Aya şahid olur, oruç tutarız, bayram olur, bozarız. Vakitle kayıtlı bu. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ Allah için hac etmek vardır ona gücü yetenler. Burada da şimdi bazı proflar, ne diyor biliyor musun? Hac, bundan on sene kadar onca şöyle demişlerdi. Hacı Arafat, e, Arafa günü Arafat'ta vakfeye sıkıştırmamak lazım. O üç ay içerisinde, iki ay, on gün, e, Şevval, Zilkade ve Zilhicce'nin on günü hac yapılır dediler. E, zaten biz de diyoruz yapılır da, yalnız Zilhicce'nin dokuzuncu günü, Arafa günü Arafat'ta olmak şart. Hayır diyor, böyle bir şart yok, dedi. Tabii on sene sonra terekki etti bunlar. Tereddi etti daha doğrusu tereddi. Ve ne dediler? Hac bir ziyaretten ibarettir. Çabe'yi tevaf ettin hac oldu tamam diyor. Ne sefası var ne mervesi var ne şeytan taşlaması var. Birisi sordu hocam siz hac ettiniz Evet ettim diyor. Ne? Şeytan taşladın mı? Ya ben diyor e, hurafeci miyim ki şeytan taşlayın diyor. Allah Allah. Yani Allah'tan bu kadar korkmayan insan, peygamber vallahi da taşladı, billahi de taşladı. Ya diyor taşı taşa vurmanın ne manası var diyor. Peki tevap ettin, Kabe taş değil mi? Hazreti Ömer radiyallahu anh'u hacer Esved için ey hacer bin, Esved ben biliyorum sen taşsın ama Resulullah seni öptüğü için öpüyorum dedi. Yani peygamberimiz aleyhissalatü vesselam hurafe mi yaptı? Arafat var. Arafat'ı da kabul etmiyor. Arafat var. Ha bir de şunu dedi. Bak en şey hac diyor iki ay öncün değil diyor. On iki ay yapılır diyor. Karşısında birisi ona dedi ki el haccu eşhurun malumat diyor. O da ona cevap diyor ki on iki ay malum değil mi diyor. Allah diyor ki malum olan aylarda işte on iki malum. Ya on iki ay malum ise eşhurun malumat demeye gerek var mı? وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ der, vakitten varaslı olarak emreder, hangi zamanda yaparsın yap, yap, yap demek olduğunu anlarız ve o şekilde haç yaparız. E ya bu adam yani Kur'an'ı tefsir etti de bu kadar aklı sarmıyor mu? Yani insan ferasetini kaybetti mi böyle kabulunu da kaybeder. İnsanlar arasında kabulunu kaybeder. Bu da müminlere rahmettir. Niye? Kabul görsaydı dediği da de inanılır ve insanların delalete düşmesi söz konusu olur. Evet, muhterem Müslümanlar, muhterem kardeşlerim, bütün derdimiz İslami korumaktır. Hiç kimseye ne husumetimiz var. Allah Celle Celaluhu böyle konuşanlara da haddini bildirsin, ama azapla değil, tokatla değil, rahmetiyle muamele edip hidayet nasip eylesin. Evet. Bir başka ayette Allah diyor ki فَلَا وَرَبِّكَ Hayır, Habibim öyle değil. Onların konuştuğu gibi değil ya. Senin Rabbine yemin ederim ki la yu'minun. Onlar mu'min olamazlar. Ne zamana kadar? حَتَّى يُحَكِّمُوكَ seni hakem kabul etmedikçe onlar mümin olamaz. Bak burada peygamberimiz için diyor. Çünkü peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ın hükmü Allah'ın hükmudur. Hadis-i şerifle Kur'an arasında fark ancak mutevatir olup olmamasındadır. Yoksa bilsek ki peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bu sözü, bu emri ferman etmiştir. Aynen Kur'an gibidir. Neden? Çünkü vahiy iki türlüdür. Vahiy metluf Hazreti Kur'an. vahi gayri metluf da peygamberimizin hadisleri, sünnetleri. Hatta peygamberimizin yanında yapıldığı halde sustuğu sünnet bile takriri sünnettir. Neden böyledir peki? Peygamberimiz nasıl ki peygamberin yanında bir şey yapılır da peygamber susarsa sünnet oluyorsa Allah'ın huzurunda devamlı vahye, mazhar olan yüce peygamberimiz eğer hata yapsa, zelle yapsa Allah tarafından zaman zaman ikaz edildiği gibi ikaz edilir. Edilmiyorsa Allah tarafından onaylanmış, tecviz edilmiş ve tasdik edilmiş demektir. Yani bir hususta peygamberimiz bir emir verdi. Allah da onun mukabilinde şu emir uygun değil diye bir vahyi göndermediyse o aynen ayet gibidir. Yoksa işte bir zamanlar uğraştılar hadislerin, hadisleri taan ettiler, hadisleri yaraladılar, yaralamaya hala çalışıyorlar. Hatta bir tanesinden duydum. Hikayeten söylemek caiz mi değil mi bilmiyorum ama Söyleyeyim ki hakikati anlayın. İmam-ı Bukhari bırakın o demiş. Bu sıradan bir adam der de. Veya imansızım diyen adam bunu der ama öyle değil ki ya. bu Ben zirvedeyim diyor, ben alimim diyor ya. Ben diyor, öyle müştehitler hum ricâl ve ve nahnu ricâl diyor ya onlar adamsa ben de adamım ben de yaparım ictihad diyen insan senin ictihadın bu işte sen neyle ictihad yapacaksın İmam-ı Buhari Hazretlerinin bütün hadislerini reddedersen, Müslim'i reddedersen, Nesai'yi reddedersen ictihadı neyle yapacaksın? Ha Kur'an ayetlerine de geldiği zaman tarıksız diyeceksin, reddedeceksin yani. Sade o mu? Tabii bunu niye yapıyorlar? Biz de Karadeniz'de gürgen ağaçları olur. Büyük ağaçlar. Bunları kesebilmek için evvela etrafındaki küçük fidanları keseriz ki baltak kolay kullanırsın. Şimdi bu hadisler varken Kur'an'ı saptıramayacaklarını bildiklerinden böyle yaptılar. Hatta bizim talebelik zamanımızda bundan 50 sene kadar önce Telfik-i mezahip diye başladı bu iş. Mezhepleri telfik çok mücadele. O mücadele yapanlar halen sağdur. Daha sonra geldik geldik telfik edyana geldi. Dinlerin telfiki. Diyalog o işte. Dinleri, <gülüyor> dinleri birleştirmek telfik nedir? Mezhepleri birleştirmek. Bu da telfik edyan, dinleri birleştirmek. Yani Cenabı Allah Celle Celaluhu dinleri birleştirse kendisi birleştiremiyor muydu? Niye ahir zaman peygamberi Hz. Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i gönderdi? Ona ayrı Kur'an gönderdi. Yani bu Allah'ın la tuqaddemu beyne yede illahi ve resulih. Allah'ın önüne, Resulullah'ın önüne geçmeyin. Bunlar geçiyorlar Allah'ın onun geçiyorlar. Evet. Sonra mucizeleri inkar ediyor bunlar. Mucize. Evet. Mucize olmayınca peygamberin peygamber olduğunu kim diyecek? Vel mucizatu emrun harikun lil adati kuside bihi izharu sidqi men idda ennehu resulun min Allah. Mucizenin tarifi o. Allah tarafından gönderildiğini iddia eden ben peygamberim diyen insanın elinde zuhur eden harikulade işe mucize derler. Bunlar nasıl ispat ediliyor? Şimdi Allah'ın adeti midir? E bir insanın elinden efendim su akması değil. Ama peygamberimizin elinden parmaklarının arasından su aktı. E ee, şey peygamberimizin e, ravi diyor ki ben diyor böyle suyun neb'an ettiğini görüyordum diyor. Ya başka bu şecer ağaç yerinden kopup peygamberimizin yanına eğilmesi. E, böyle bir şey olur mu? Niye olmasın? Yerinde durması oluyor da kalkıp gitmesi niye olmasın ya? Onu yerinde durduran Allah değil mi? Aynı Allah yürütür. Yani senin varlığına baksana ya o başlı başına bir mucize değil misin sen ya? Nedir o gözün görüyor, kulağın duyuyor, konuşuyorsun. Ve konuşurken zannediyorsun ki hiç düşünmeden konuşuyorum öyle. Ben öyle zannediyorum. düşünmeden konuşuyorum. Ama düşünmeden konuşulmaz. Öyle olsa felsefeci adam da konuşurdu. Düşünmeden konuşulmaz. Ama farkında bile değilsin ya. Ne kadar çabuk düşünüyorsun, ne iletişim, ne kadar çabuk. Yani insan kendi varlığını, basit bir hayvanın varlığını, hatta bitkilerin varlığını, hatta güneşlerin, ayların, yıldızların varlığını biraz düşünecek olursa, olduğu gibi mucize. Evet. Başka? istintakul hacer. Taşı konuşturmak mucizesi. Evet, Ebu Cehil tutmuş, yerden birkaç tane taş almış. Ya Muhammed, sen misin yedi kat göğün üstünden haber getiren ve cennet cehennemden haber veren? Bırak onları sen de, şu avucumun içinde ne var? Bunları söyle. Tabi Peygamberimiz onu alırken görmemiş. Ama Yüce Mevla mahcup etmedi. Ya Eba Cehil, ben avucunun içinde beş tane taş var dersem, diyeceksin ki alırken gördün. Sen avucunun içindeki taşlara sor ki ben kimim? O da alaylı bir tarzda. Ey taşlar bu peygamberim diyen kişi nasıl bir şeydi falan diye soruyor. Baş, baktı ki taşlar eşheden la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resul. Olur mu böyle şey? Olur ya. Bu iman meselesi. İslam teslimiyettir. Akıl ve mantık dini diyorlar ya, hayır. Akla mantığa uygun olabilir de dinimiz akıl dini değil, nakıl dinidir, nakl. Teslimiyet dini. Evet, sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam'ın önünden çok affedersin bir inek geçiyor. Sahibi ona yük yüklemiş, yük taşıttırıyor. Tam Peygamberimizin önüne gelince sahabe-i kiram da orada. İnek başını çevirip Peygamberimize diyor ki: "Vallahi mahuliktü lihaza." Vallahi ben bunun için yaratılmadım diyor. Subhanallah diyorlar. Subhanallah imraetun şey, bacağıtun İnek konuştu ya, ''İnek konuştu ya. Peygamberimiz de dedi ''Tekellemet ve sadakat. Evet konuştu da doğru konuştu. Tabi inek tarla sürmek için yaratılmış, yük taşımak için değil. naz iki kapak arasında Fatiha'dan Nas suresine kadar olan bütün ayetler başımızın tacidir. Tabi bunların içerisinde Nasih mensuh var. Ama Peygamberimizin hayatında neskedilme imkanı vardı. Peygamberimizin irtihali darbeka eyledikten sonra ayetlerin neskedilmesi asla mümkün değil. Ta ki bir peygamber gelecek de Allah onunla onu naskedecek. Hatta İsa Aleyhisselam'ın nüzulünde diyorlar ki İsa Aleyhisselam cizyeyi kaldıracak. Ee, Resulullah Efendimiz'in şeriatında cizye var. O kaldıracaksa bu nesih olmuyor mu? Hani İslam dinini İsa Aleyhisselam, bak bunu soruyorlar. Demek ki İsa Aleyhisselam Geldiği zaman yine peygamber olarak gelecek? Peygamberlik rütbesi insandan alınan bir rütbe değil ki. O ilelebet peygamberdir. Peygamber olarak gelecek ama Kur'an-ı Azimuş'una şer'i nebiye dokunmayacak. Olduğu gibi. Peki cizyeyi kaldırınca ne olacak? E, cizyeyi kaldırınca peygamberimiz cizye alıp İstediğin gibi yaşa diyordu gayrimüslimlere. O kaldırılmış olmuyor mu? Sualine akaid şöyle şöylece olur. Peygamberimiz hali hayatında cizyenin kaldırılacağını söylemesi ve bunu İsa Aleyhisselam'ın ile vakitlemesi mukayyet kılması Peygamber Efendimiz tarafından o zaman bu neshediliyor ama yine Peygamberimizin ifadesiyle nasih Çünkü o zamandan bunu buyurmuştur. Yani İsa Aleyhisselam gibi ulu lazım bir peygamberin dahi Kur'an-ı Azimuşşan'ın ahkamından birini reddedemeyecekse kim bunu ortadan kaldırabilir? Yok tarihseldir falan. Evet. Şimdi bazı ayetlere de yine tarihsel diyorlar. Mesela faizsiz iktisat olmaz. Öyleyse bu o zamana ait bir şeydi diyebilir miyiz? Asla. Kur'an-ı anda beyan ediyor Allah. اَلَّذ۪ينَ <sele> يَأْكُلُونَ <whilst sejaéndole> riba. O kimseler ki faiz yerler yani faizle iştigal ederler. La يَكُومُونَ <futuro> Bunlar kalkmazlar yani kabirden kalkıp mahşer meydanına gitmek için kalkmazlar. İllâ kemâ yekûmullezî ye tekâbbetûş şeytânu minel mes Şeytan çarp, çarptığı insan gibi hani sar al, ile, sar al ile hastalar olur ya yürüyemez, düşe kalka felçli ha düştü ha düşecek şeklinde yalpa vurarak bunlar mahşire öyle giderler ve herkes biliyor ki bunların suçu faizcilik beyan ediyor Cenab-ı Mevla Devam eden ayette. Zalike. Bu ceza niye? Bu sadece mahşere gidene kadar olan ceza tabi. Ondan sonra e, cehennem var affedilmese tabii. Zalike bi ennehum. Neden böyle? Çünkü onlar kalu dediler. Demelerinin cezası. Faizle iştigal etmekten ziyade... Allah'ın iddiasının aksine iddia etmelerinin cezası o nedir? Galu dediler ki innel beyu mislur riba. Ne fark eder? Alışveriş de faiz gibidir. Alışveriş de faiz gibidir. Faizi o kadar esas tutuyorlardı ki Mekkeliler esas ticaret faizdir. Diğer alışveriş onun fer'idir. Öyle olduğundan dur ki faizi alışverişe benzetecekleri yerde alışverişi faize benzetmek suretiyle innemel beyu misul riba diyorlar. Inneme riba mislül bey' demiyorlar. Fekaidatu teşbihin noksanu ma yahki. Teşbihde bir kaide var ki benzeyen benzetilenden düşük olur. Demek ki onlar Esas olan faizdir, feri olan alışveriştir diyorlar. Böyle dedikleri için. Yani Allah'ın iddiasının aksine iddia ettikleri için. Faiz haramdır dersin, yaparsın, kurtulursun demiyorum. Tabi haram işliyorsun, haram yapıyorsun, insanları somuruyorsun. Peki Mekke müşriklerinin bu sözlerinde doğruluk payı var mı? Asla yoktur. Niye? Niye? aliş başka, faiz başka. Mesela Cenab-ı Allah buna inmiyor ama. Mesela Türkiye'de belli yörelerde bazı hububat yetişiyor. Tosya'da pirinç yetişiyor. Tosya'nın pirincini İstanbul'a getirmeden İstanbullu pirinç yiyemez. Çünkü İstanbul'da pirinç yetişmiyor. Bir tacir gidiyor. Tosya'dan pirinç alıyor. 5 liraya buraya getiriyor. Masrafını şunu bunu çıkıyor. 8 liraya satıyor. Bu ticaret ne güzel bir şey. içtimai muavenete girer bu. İctimai muavenet, sosyal yardımlaşma. Hayırlı bir iş yapıyor. Ya adam işte kazanmak için yapıyor olsun. Kazanmak için yapıyor da sen de pirinç yiyorsun. Adana'daki karpuzu buraya getiren olmazsa biz karpuz yemeyiz. Onu gidip getiriyor, bizim e, huzurumuza sunuyor. Tabii ki ticaret yapacak. Ama cebindeki 100 bin lirayı verip, 6 ay sonra 150 olarak geri alıyor. 100 lirasını almaya hakkı var. Anladık da 50 lirasını neye karşılık alıyor? Bu bir somuruculuk. Fark var. Ama Allah bunun farkını beyan etmiyor. Niye? İnneni en Allah, la ilahe illa ene. Ya sen benim karşıma innemel bey'u misdur riba diyecek adam mısın? Sen kimsin? Ben Allah'ım zararlı ve kârı biliyorum. Evet. Devamında ne diyor Allah? Fark ne biliyor musunuz? أَحَلَّ beya ve وَحَرَّمَ riba Allah Ali verişi helal kıldı, faizi haram kıldı. Fark bu. Allah helal kıldı ise helaldır. Helali helal, herami heram kılacak olan yegane güç Cenab-ı Allah'tır. Neden böyledir? Çünkü Allah yanılmaz. Allah ilminde, kelaminde noksan sıfatlardan münezzehtir. E kardeşim öyle diyorsun ama ben bu işin ilmini yaptım, doktorasını yaptım. Daha sonra işte profesor oldum. Ben iktisat profesörüyüm. Sen nasıl bunları söylersin? Tabii ki ben söylüyorum, ben ne anlarım. Ama Allah senin profesörlük ilminden <gülüyor> ne çıkar ki? Sen fanisin, geçmişi bilemezsin. Bilsem bile çok az, muasir olduğun asri bilsem bile birçoğunu unutursun. Geleceği asla bilemezsin ama Allah onu da bilir. Hali hazırı bilemezsin. Allah onu da bilir. Allah Celle Celaluhu. Maziyi bilir ta ezele kadar. İstikbali bilir ta ebede kadar. Hali hazırı bilir. Bütün kainatı bilir. Mükevvenatı bilir. Fezayı bilir. Her şeyi bilir. Her şeyi bilen Allah iktisadın nasıl olacağını bilemedi de faizi haram kıldı. Aradaki fark da belli ve ama Cenab-ı Mevla farkı beyan etmiyor. Muhterem kardeşlerim biraz sonra bitireceğiz inşallah. Şimdi bu şekilde Allah'ın sistemine karşı koyanlar işte bu Cehil gibi ya Muhammed seni severiz ama şu risaleti bırak. Yani biz sana düşman değiliz ama vahye düşmanız, sana gönderilene düşmanız dercesine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a karşı koyuyorlar. Mus'a Aleyhisselam da aynı düşmanlarla mücadele etti. Peygamberimiz keza ve kıyamete kadar bu devam edecek tabi. Liküllü firavunun Musa ve liküllü Musa firavun. Her Musa'nın bir firavunu var, her firavunun da bir Musası vardır. Hak ve batıl mücadelesi kıyamete kadar devam edecek. Ama neticede muvaffakiyet kimindir? Hakkındır. Neden? El İslam'u yâlûvelâyûlâleyi. İslam her zaman baş muzafferdir. Ona kimse muzaffer olamaz. E, Müslümanlar şimdi mağlup ise İslami işte kimi temsili, kimi çağdaş değil, tarihsel falan dedikleri içindir. Hazreti Kur'an'a, sünnet-i Resul'e, icma-i ümmete, kıyas-ı fukahaya teslim olup tatbik etselerdi yeryüzünün hakimi olurlar. Ecdadımız hakim olduğu gibi. Tabii ecdadımızda hata, mı, hata yok muydu? Hatası da vardı tabi ama hatali olmakla beraber büyük bir teveccüh vardı İslam'a. Mesela Kabe'yi i Muazzama'ya Sultan Abdülhamid Han demir yolu yaptı. Niye? Kabe'nin hürmetine. Allah'ın evine, Allah'ın mukaddes gördüğü yere böyle hürmet eden insanları hatası da olsa, günahı da olsa... Muzafferkılar, evet. Firavun ne oldu? Allah'a itiraz etti. Kendini Allah'a alternatif gördü. en bu Rabbukumul Ela dedi de ne oldu? Muvaffak mı oldu? Hiç duydunuz mu rahmetli Firavun diyen adamı? Rahmetli Ebu Cehil diyeni duydunuz mu? Bahsedeni duydunuz mu? Bahsediyoruz biz işte lanetle böyle. Ama sahabe-i kiram, Ölmen ölmez insanlar. Yani İmam-ı Rabbani'nin üzerine kaç sene geçti, hala yaşıyor. O makamı ile, ile, efendim e, dünyevi zenginliği ile anılan bir insan değil. Maneviyatı ile anlan. Şayınakşinbend de Hazretleri. Onlar ölür ama isimleri devam eder, rahmetleri devam eder. İşte o yolu tutmak lazım. Firavun büyük iddia yaptı. Yani gücün ne kadar olursa olsun. Firavun'a ene rebukumul e'la dettiren bir şey var tabi. Hakikaten çok güçlü. Etrafında çok insan var. imkanlar çok geniş. Süper güç. Ama Allah'ın gücü karşısında sıfır. Orayı da Size arz edip bitireyim inşallah. Firavun kahinleri topladı. Dedi ki benim saltanatımın sonunu getirecek biri var mı? Bir bakın bakalım. Onlar da baktılar. Beni İsrail'den bir çocuk dünyaya gelecek, Bu peygamber olacak ve senin helakine sebep olacak. O zaman bunun için bir tedbir almak lazım. Akla bak. Alacağı tedbirle, alacağı hileyle Cenab-ı Mevla'nın takdirini değiştirecek. Allah bir şeyi murad ettiyse, muradi ilahi değişmez ki. Ama Firavun kafası bu kadar. Materyalist kafa, dünyacı kafa, ahiretten anlamaz. Ne yapıyor? Doğan Beni İsrail'de doğan bütün erkek çocukları kesiyor. Rivayete göre 250 bin tane çocuk kesti. Ya hoca etme bu kadar da merhametsiz olmaz. E Filistin'de bombanın, bomba yağmuru altında ölen çocuklar o bari saltanatım gitmesin diye yapıyor. Bunlar keyfi olarak bu kadar çocuğu öldüren o zalimlerde merhamet var mı? Babasının kucağında çocuğunu ve babasını birden katleden, beşikteçi çocukları, efendim kadın, erkek demeden, merhametsiz, cebbar bir şekilde katlediyor. Hiç gözünün yaşına bakmıyor. Şunu bilesiniz ki, Müslümandan başkasında merhamet olmaz. Merhamet imanla kayımdır. Aynı zulmü yapanlar bizim elimize düşse aynısını yapamayız biz. Şimdi kızdığın zaman yaparım diyorsun ama o duruma gelip ağlasa, sızlasa merhamet edersin. Neden? İslam merhamet dinidir. Onun için. 250 bin tane çocuğu kesiyor. Yani bir saltanat için değer mi ya? İşte. Ama Allah murat etmiş ki Musa'yı Firavun'un sarayında büyütecek ve Firavun'u da buna razı edecek. Bu uslu Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatıyor. Ve ehna ila ummi Musa. Biz Musa'nın annesine vahy ettik diyor. Ne dedik? En erdi'ihi. Çocuğunu iyi emzdir. emzir. Emzir. Fe iza Ne zaman ki Devam et emzirmeye ama baktın ki Firavun'un cellatları işte e, şeyleri ne bileyim onların bekçileri falan gelecek korkarsan fe onu at fil mi evet o Nil nehrine at korkma ve la tehafihi korkma ey Musa'nın annesi ve la tehzeni uzülme inna biz rabduhu ileyk onu sana iade edeceğiz. Merak etme. Bunu ilham etti. Yoksa vahyetmiş, yani vahi derken ilhamdır. Çünkü Musa'nın annesi peygamber değildir. Ama Allah ona onu ilham etti. Ve cahiluhu, bunu kılarız biz. Kılacağız minel murselin. Hem de peygamberlerden kılacağız. Diye taahhüt etti. Bu hususta bir şey var onu anlatayım. Bu ayeti celilede fasahatine, belagatine herkes hayran rivayet ediliyor ve hikaye ediliyor ki Esmaî denilen bir şair bir cariyeden bir şiir duydu ve o cariyeye dedi ki ne kadar güzel bir şiir inşaat ediyorsun hayran oldum diyor o da cevaben diyor ki kateleke <gülüyor> Allah ha şey diyor Esma diyor ki kateleke <gülüyor> Allah ne kadar fasihsin sen bu güzel şiiri söyleyebildin fakalet o kadıncağız dedi ki <gülüyor> yazıklar olsun sana ve yuaddu Haza fesaat Bu hiç fesatten sayılır mı? mi Emamet azze ve vecelle Allah'ın sözünün önünde bunun fesaatinden mi bahsedilir ki fekat cemaat Hazil aye bu ayet cema Beynel Emrein iki tane Emir var iki satır ayette ve bin Neiyen iki tane nehi var ve bil xebereyn iki tane xeber var ihbari kelam ve bilbeşareteyn. iki tane de müjde var. Ki hepsi bir ayette diyor. Evet. İki emir nedir? Erdi'ihi içir ona. Elkihi atunu. İkisi de emre hazır. İki nehi la tekafi ve la tehzeni. Bu büyük fesahattir. Korkma üzülme. Peki İki tane haber, Evheynâ hifti. Vahyettik sana, korktuğun zaman. Bu da ihbar-i kelam. İnna raduhu radûhû ileyk. O Musa'yı sana reddedeceğiz. Bir müjde. Ve câiluhu minel murselîn. Peygamberlerden kılacağız iki müjde. Kur'an-ı Azimuşşan'ın Fasahat ve belageti az önce Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın mucizelerinden bahsettim. Ay'ı ikiye bölmesi mi daha büyük mucize ve yoksa Kur'an mı? Taşların konuşması mı daha büyük mucize yoksa Kur'an mı? Parmaklarından su akması mı büyük mucize yoksa Kur'an mı? Bir tencereden bütün Hendek Eshabine yedirip Sonra tencerede aynı çorbanın kalıp bütün mahalleye yedirmesi ve bitmemesi mi büyük mucize Kur'an mı? Ayı ikiye bölmesi mi daha büyük mucize Kur'an mı dediğimiz zaman cevap Kur'an en büyük mucize. Bugüne kadar onun mislinde bir sure o belavette o fesahatte getirmek isteyenler olmuştur fakat muvaffak olamamışlardır. Peygamberimiz aleyhissalatü Vesselam'in mucizelerinden bir tanesi, kıyamete kadar yaşayan mucize, şu ezani ı Muhammediye, bu kadar düşmanına rağmen, 1400 sene önce gelen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, hiçbir lidere, hiçbir öndere nasip midir ki, bütün dünyada bütün minarelerde, bütün minarenin şerifelerinde ismini okutmak, Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu dettirmek ve bunu günde beş defa, bütün dünyada saatlere göre ezan okunmadığı bir saat yokmuş. Öyle diyorlar. Bu devam ediyor. Hem... Susturmak isteseler hemen susturabilecekleri halde susturamadılar. Belki bir zamanlar Türkçe'ye çevirdiler ama yine acizlik niye? Hepten kaldıramadılar ya. Ama Allah'a çok şükür ki yine orijinal ezanımıza kavuştuk. Kavuşturanlara Allah rahmet eylesin. Evet, biz Musa'nın annesine vahyettik. Korkma onu sana reddedeceğiz ve onu peygamber yapacağız. Feltakatahu alu fir'awnne liyeküne lhom adubam ve hazna. Bu mısalsam annesi sandık yaptı, ona oraya koydu, etrafını zıpladı ki su girmesin. Ana yüreği tabi, nehir attı, o nehir de ikiye bölünüyor. Bir kol firavunun sarayından geçiyor, bir kol da o bir tarafa gidiyor. Aksilik zannettiğimiz bir şey ama aksilik değil aslında. Bu firavunun sarayına doğru giden koldan gidiyor tabut, sandık. Baktı ki Asiye, firavunun hanımı bir şey yüzüyor gölette. İndi baktı ki nur gibi çocuk. Ben diyor bunu diyor evlad edineceğim diye karar veriyor. Bak. Evet. Li adun ve bahzana. Aslında onlar onu niye alıyorlar? Musa aleyhisselamı evlad edinmek, ondan yararlanmak için. Ama Allah diyor ki: "Düşman ve üzüntü olsun." diye. Buna lami mi akibe derler. Onun için alıyorlar mı? Akibet netice o olacak manasında. İnne fir'avne ve hamane ve cunuduhuma Firavun, Haman ve onun ordusu kanu hati'in. Yanıldılar yani. Hata yaptılar. Ve gâlet imratu firavun Firavun'un hanımı dedi kurretu aynun li kurretu aynin li bu benim göz bebeğim dedi. Ve hum la yeş'urun tabi onlar durumu bilmiyorlar Musa olduğunu ve esbaha fuadu ummi Musa farigen Musa Aleyhisselam'ın kalbi yani neredeyse akli durmuş. Kalbi her şeyden fari. <gülüyor> neredeyse Musa'nın annesi izhar edecek. Çocuğumu Firavun aldı diye neredeyse açıklayacak, endişesini meydana verecek. Halbuki açıklaması doğru değil tabi. Levla <gülüyor> en rabetna ala kalbiha. Kalbine biz sabir Rabitasını vermeseydik izhar edecekti. Evet. Ve Musa'ya annesi vekalet dediği di uhtihi kız kardeşine kusii takip et nereye gitti? Fe bihi an Uzaktan bir kenardan gördük ki Firavun'un ailesi onu aldı. Kim aldı? 250 bin tane çocuğu kesen firavun aldı. Düşünemedi ki ya bu kadar insan kestim de ya o korktuğum çocuk bu olursa ne olur? Düşünemedi. Niye? Kudret sahibiyim diyor ama kudret var, Aziyet aczi, de var dedik ya. İnsanda kudret olduğu gibi aziyet de var. Noksan sıfat da var. Düşünemedi. Mevla düşündürmedi. Evet. İddia, büyük iddia, ben 250 bini kesersem bu işe muvaffak olurum dedi. Ama Allah'ın takdirini, Firavun'un tedbiri değiştiremez ki. Yetmedi, Mus'a Aleyhisselam'ın annesi ve Mus'a Aleyhisselam'a yapılan ikram, ve وَهَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ Bütün sultanelerini ona haram ettik. Yani, Men ettik yani, içirmedik. Geliyor sultanlısı. Karar verdiler. Yalnız İbn Abbas diyor ki kurretu aynun li şey dediği gibi e, Firavun'un annesi o da Firavun da kurretun aynun li desaydı Allah ona hidayet nasip edecekti. Ama öyle demedi. Ya nasıl dedi? O senin göz bebeğin benim değil dedi. Diyemedi onu işte. Hidayet nasip değil ya. Yani. Peblu. Bundan önce ona bütün sultanlıklarını haram kırdık. Yani men ettik. fakalet dedi. Kim? O Musa Aleyhisselam'ın annesinin kardeşi. Ne dedi? Teyzesi yani. Hel edullüküm alâ ehli beytin Ben sizi bir şeye delalet edeyim mi ki ona kefil olsunlar, ona süt emzirsinler ve hum lehu nasihun onlar ona nasihat eder. İyi bakarlar diye. Tabii buna memnun oldular zaten sultanlığını arıyor. Feradeddinuhu ile umhi. Böylece Cenabı Allah, duhu ileyke diye söz verdi ya Allah. İnallah la yuhliful miiad. Allah sözünde kulfeder mi? Reddettiği annesine reddettik diyor. Niçin? Şey, aynha, gözü rahatlasın, çocuğundan telezzüz etsin diye. Vela tehzene üzülmesin diye. Ve litaleme vide bilsin diye ki enne vaadallâhi hakkun. Allah'ın vaadi bozulur mu onu da bilsin. İşte vaad ettik yaptık. Ve lakinne Tabi insanların çoğu bunu bilmez. Ha bu da temsilidir. Bu da semboliktir. Allah Allah. Öyle bir şey olur mu ya? Nasıl temsilidir? Nasıl semboliktir? Allah şaka mı yapıyor ya? Haşa. Olmayacak bir şey mi? Evet. Burada neyi gösteriyor Yüce Mevla? Şunu gösteriyor. Firavun ne kadar büyük olursa olsun. En a rabbukumul e diyecek kadar olsa bile. Benim günümde Mevla'nın indirdiği ayetlerin yeri yoktur dese bile böyle büyük iddialarda bulunsa bile bakarsın bir zaman bir Musa çıkar ve senin o iddianla belki de senin koyduğun bazı şeylerle o Musa çok şeyi düzeltir. Netice ne oldu? Netice Evet vecevenaha Beni İsrail. Biz Musa aleyhisselam'ı Ben İsrail beraber denizi karşıya geçirdik. Musa aleyhisselam asasını yere vurdu, deniz karaya döndü. O denizden karşıya geçti. Fetbahu Firavun. Firavun da peşine takip etti. Peşine takıldı. Ya düşünmedi ki Musa Aleyhisselam'ın mucizesiyle deniz karaya dönmüş. Ya ben giderken tam denizin ortasında yine eskici gibi denize dönerse ne yaparım? Niye? Materyalist kafa gördüğüne inanır. Baktı ki kara asfalt gibi gidi, gideyim dedi. Evet. Musa Aleyhisselam denizin karşısına geçtiği zaman insan bu tabi peygamber de olsa akıl ve mantıkla hareket etmek üzere açtığım şu denizi karaya çevirdim ya Asami tekrar vurup bir mucize eseri olarak eski haline dönsün ve deniz olsun ki gelemezsin. Muhabere, muharebe taktiği de böyle olması lazım. Yani bir ordu bir yerden geçti mi aynı köprüden düşman askeri gelecekse ne yaparlar? Köprüyü yıkarlar ki gelemezsin. Bu tabi ama bu mantık insan mantığı, beşer mantığı. Allah'ın tedbiri daha başka. Ne o? Ey Musa sen asani vurma. O öyle kara yol olduğu gibi kalsın. Bizim sana yardım etmek üzere gösterdiğimiz mucizeden maksadımız sadece seni kurtarmak değil aynı mucize içerisinde Firavuni ve ordusunu da boğmak bizim tedbirimizin ve takdirimizin tahtindedir. O da tabi Allah'ı dinledi. Yani korkmadı ya o gelirse melirse Allah tekefül etti. Evet ne zaman denizin ortasına geldi hatta garek, boğulmak onu idrak etti boğarken amen tu enhu la ilahe illa lazi amenet bih benu Israel. demeye başladı ben İsrail'in inandığı Allah'a ben de inandım ve ene minel muslimin kurtuluş İslam'da olduğunu orada anladı ama Allah ne diyor alan ve kad ansayta kablu daha önce asi oluyordun şimdi mi peki firavun'un imanı geçerli mi asla değil niye Yeis halinde iman muteber değil. Ne kadar şerli ve şeki insan varsa son nefesinde o cehennemdeki makamini, mekanini gördüğü zamanda inanmayan hiç kimse kalmayacak. Ahirette de keza herkes inanacak. Görecek çünkü nasıl inanmayacak. Fakat yeis halinde iman imtihan bitmiştir. O iman muteber değildir. Vakti saatinde bizi iman üzere Yüce Mevla daim eylesin. Burada mevzumuzu burada noktalıyoruz. İnşallah gelecekte fırsat olursa yine de sizlere hitap ederiz. Bütün din kardeşlerime, hoca kardeşlerime, medrese ehline, ulema, talebe ulume, esatizi ulume, hepsine Kurmet ve selamlarımı sunuyorum. Bahusuz, kendi bendenizin medreselerinde okuyan, bizlerden mucaz olan, hatta şu anda mudavim olan, bir nebze okuyup ayrılan, herkese dua ediyor, kendilerinden dua bekliyorum ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum.